Açık Dergi'ye devam ediyoruz. Bir konuğumuz var. Sevgili Handan Börüteçen'e bizimle birlikte hem son serginizi konuşmak üzere hem de aslında bir şekilde Açık Dergi'de bizim yolumuz kesişmemiş sizinle bunu fark ettik. O yüzden de burada olmanızdan çok mutluyuz. Önce onu söyleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de sevindim. <gülüyor> Hoş geldiniz. Evet. evet. Müzede bir sergilemeniz var. Aslında o vesileyle buluştuk. Hı hı. Evet. İlk soru sende mi olsun bende mi olsun? E hadi sende olsun. Peki de olsun. Şey, e, kendime gömülü kaldım. Hı hı. İsmini taşıyor. Bir heykel, bir yerleştirme. Hı hı. Nasıl dersek diyelim. daha fazla saslı heykelden e, Konuşuruz aynısıyla. İlk şunu merak ettim. E, dört ismi var aslında. Yani de, hı hı. değişmiş. E, hı hı. Bunu açıklar mısınız? İlk önce Bizans'a gömülü kaldım olarak başlıyor. Hı hı. Sonra su metaforuyla başka bir Evet. bağlama konusu oluyor. Hı -hı. Bu isim değişikliklerin hikayesiyle başlasak aslında. Olur tabi. Ee, 1999 senesinde ee, Bizans yani Tür Türkiye'de Bizans'ı konu alan ilk kapsamlı ikinci kapsamlı Hı -hı. E, çalışmayı yapmıştı. Yapı kredi Kültür AŞ. AŞ mi deniyor? Ona? Bir, bir ne? Yapı kredi Hı -hı. Kültür diyelim biz buna. Evet. Ondan sonra çünkü ilkini Cumhuriyetin ilk yıllarında yapmışlar. Öncüsü Mustafa Kemal olmuş sonrası neden bilinmez Bizans yani uluslararası bir Bizans sempozyumu bile yapılamamış ya daha hatta 99 öncesinde İstanbul Üniversitesi'ndeki Bizans kürsüsünün de kapandığını hepiniz hatırlarsınız evet. zaten filan. Evet. Neyse işte ondan sonra büyük bir gayretle <gülüyor> bu Akdeniz'in morbin yılı olarak Hı -hı. Bu, bu bu bu üst başlıkta böylesine kapsamlı bir sergi hazırlanmıştı. Bu serginin içinde sergiyi düzenleyenler işte Çağdaş Sanat'la uğraşan sanatçıları da davet etmeyi hı hı. düşündüler. Hı hı. Ondan sonra hı hı. E ben de yani e, işte ben de davetliydim. E, Orada arada e, Sfendone duvarıyla ilgili çok çalışmıştım. Yani e, yapıt olarak sanmayın. Yani duvar elden gidiyordu da. Hı hı. E, duvarın hani yerli eksan olmaması için e, çok bir çabam vardı. Kişisel bir çabadan bahsediyorum burada. Neyse duvar yerinde bir şekilde kaldı filan hani e, onunla ilgili yaptığım bir iş vardı ama o, onun çok daha öncesinde Agatias'ın şiirinden çok etkilenmiştim e, Asa Bizans diyoruz ama yani Doğu hı. Roma'dan bahsediyoruz Roma'dan bahsediyoruz tabii ki Romalı yani Romalı bir şair o da ondan sonra. Milattan öncelerde yaşamış bir Romalı şair ee, şey aslında Niobe için yazdığı bir hmm. şiirdir o hmm. yani İstanbul için değildir ee, hmm. yani Manisa'daki ağlayan kaya dediğimiz evet. Niobe için yazdığı bir şiirdir. Meşhur. Evet meşhur. Safon'un da çok sevdiği. Evet. evet ama evet. yani sevmeyecek gibi işte yani kadın çocuk falan hani evet. o anne teması falan artık hepsi bir arada. Hı -hı. <gülüyor> ama laf güzel yani. Bunlardan bile güzel. <gülüyor> Peki burada bir ceset var. Dışında mezar yok. Burada Hı. bir mezar var. İçinde ceset yok. Kendine gömülüdür bu ceset. Diyor. Şimdi kendine gömülü olmak vahim bir şey. Bu da Belki de e, hani bütün güzellikleriyle almak lazım. Çünkü şeyin çevirisidir. Taras Sait Alman'ın çevirisidir bu. Yani evet. çok taze. Evet, e, evet, e, yani, oldum, evet. Teşekkürlerle alalım onu. E, sonradan başka şairlerin de güzel çevirileri oldu ama bu Hı -hı. bana çok çarpıcı çok net gelmişti. Onu, onu, onu, onu o zaman seçmiştim. Evet Hı -hı. E, ve kendine gömülü Bizans diye sergilemiştim ve gerçekten de e, şeydi hani bir fotoğrafı da şu an önümde evet. duruyor zaten. Katalon. Katalon en arkasına onu koymuş koymuştuk. Hı hı. Ee, gerçekten bir mezar gibi orada evet. yer seriliydi Sonra ayağa kaldırdım. Çünkü görünmek ve bilinmek istedi bu sefer. Hı -hı. O gördüğümüz İstanbul'un hayaletinin neredeyse kefeniydi. Hı -hı. Hani o, ke o kefen nihayetinde ayağa kalktı. Farklı bir şey oldu. Hı -hı. Daha çok gezmek, görmek, parçaları, parçalanmışlığını göstermek istedi. Yani aslında dokunmak istedi her yere. Ben de iyi dedim. Hadi gidelim o zaman. <gülüyor> gittik. Yani özet olarak böyle oldu. Öyle Benediye. olunca Benediye, ilk önce Venedik'e gittik. Ee, ve hakikaten işte yani ayrı kalan parçalarıyla kavuştu. Onları gösterdi. Bilinir, görünür olmaları için çaba gösterdi aslında. Ee, şey aa, onun, onun, onun hikayesinde şu vardı. Çünkü 4. Haçlı Seferi 1204. E, yani e, Venedikler. ...başı çekiyor bildiğiniz gibi... ...bu i̇şte şeyde ve hı hı. ...yani çok da derin... ...bilgili bir gözleri görmese de... ...hani... ...her şeyi fena halde iyi gören birisi... Ee, ...ve... ...Venedik görkemli yılların... ...aslında o tarih itibariyle başlayacak... ...zaten... Ee, ...çok değerli parçalar gidiyor buradan... ...tabii yani... ...İstanbul'dan... Konstantiniyeden ...öyle diyelim... Hı hı. Ee, ...ve... Bunların hepsi deniz yoluyla Hı -hı. Öncesinde de çok yani çok ciddi bağlantıları var hani iki kentin, Hı -hı. yani sular gerçekten bağlamış bu iki kenti. Ama 1204'te yaşananlar da iyi çözmüş. <gülüyor> Ben de onun için öyle söylemiştim. Madem oralara gidiyorsu yoluyla gitti. Onun için yani suların bağladığı, suların çözdüğü olsun evet. istedim adı. Evet. Ve yani Türkiye dışındaki bir her sergilendiğinde o isimle gitti. <gülüyor> Nihayet evine geri döndü. <gülüyor> ee, ve şimdi de e, hani kendi hikayesinin bir parçası olan bir bölümde sergileniyor İstanbul Arkeoloji'de ama hani çağlar boyu İstanbul Hı -hı. bölümünde sergileniyor. Evet. Evet. Ee, zaten onun onunla hani buluşana kadar belli ışıklık noktalarından ışıkla yakınarak geçiyorsunuz. Durduğu, evet. dur, sizi durdurduğu her yerde bir ışık anlatısı olarak epey hani bak bakıldığında anlattığı şeyler de var tabii ve nihayetinde onun hikayesiyle buluşmuş oluyor izleyici. Ee, o artık o noktada da adının kendime gömülü kaldım olması Hı -hı. gerekiyordu. Hı -hı. Yani işte bu ruhunu arayan bir hayalet, ruhunu geri vermekte bir yerde bizim elimizde olan bir şey. Hı -hı. Evet. Tam orada senin başladığın sorudan yerleşim yerine bağlamak istiyorum Hı -hı. ben de. Arkeoloji Müzesi belki gerçekten sergilenebileceği en evet, anlamlı yerlerden biriydi. Hatta belki de tek. Onun içinde de İstanbul, Çağlar Boyu İstanbul kısmında. Ayrıca da bu belki ilham veren diyeceğim ya da destekleyen tavus kuşu meselesi var. Ondan da biraz bahsedebiliriz. Hı -hı. Çünkü hemen yanı başında da o tavus kuşu kemeri var. Onun Hı -hı. üzerindeki yazıdan da ...bir şeyler almıştı diye tahmin hı hı. ediyorum. Evet o bir şehir... E, ...o bahsettiğiniz yer parça... ...durduğu nokta aslında... ...Polektos Manastırı'nın parçaları... Hı hı. ...kilise, manastırı, saray... ...çok büyük bir kompleks... Hı hı. Şimdi hani bizi dinleyenlerde hani Poliiktos patlı hani herkes hatırlamayabilir biz Hı -hı. küçük bir hatırlatma yapalım Hı -hı. diyelim ki işte un kapanı köprüsünü Aksaray İstikametine Sarıçhane. doğru geçtik Sarı geldik ee, Sarı Çarne'de Harşim işten alt geçidi vardır büyük evet. şehir belediyesinin hemen altındaki alt geçit ve ee, sağ tarafta Fatih'in Fatih ilçesinin başladığı yerdir hemen onun başında bir çocuk parkı bir evet. Yanında da terk edilmiş böyle tuğlalardan hani etrafı dikenli tellerle çevrili bir alan vardır. Hı -hı. İşte o alan orasıdır. Ee, oradan çok parça var. Ee, bugün e, Venedik'te, Dojlar Sarayı'nda ya da e, San Marco Bazilikası'nın dış Hı -hı. cephesinde onların Hı -hı. giriş kapısında gördüğümüz zaten her biri fotoğraflarda var evet. ve onun kalan parçaları da yani orası hani gidip bir merak edip gören olursa tuğlanan bir duvarlar duruyordu e, yani, maalesef çok da hani sağlıklı bir durumda da değil hı. hani çevre yani kötü kullanılıyor orası falan hı hı. kolay hı hı. olmuyor böyle şeylere de ...sahiplenmek, çıkmak falan yani şartları biliyoruz hepimiz biliyoruz uzayda yaşamıyoruz fazladan bir irade gerekiyor hatta bugünlerde yani şahane <gülüyor> hatta şahane bir şey söylediniz. daha ne diyebilirim ha Dediğim dedim ki işte biliyoruz hepimiz evet. her şeyi hani fazla dallandırıp budaklandırmak gerekmiyor evet. ee, böyle bir gerçek var yani işte bu böyle bir bilinç olmadı olmadığı için hep de bilinen laflar bunlar ya ben bir sıkıldım yani <gülüyor> bu bilinç olsaydı oraya böyle bakardık olsaydı böyle olmazdı yani böyle mi olurdu yani yani bunları da söyle ...demek istemiyorum falan hani artık çünkü her anlamlı kelimenin içi o kadar boşaltıldı ki. Hı hı. Yani hani sahicilik mesela işte bu tür kavramlar falan. Artık hani böyle reklam, reklam imparatorluklarının eline düşmüş her türlü değerli yani. anlam eğitim şart bu dahi yani. Hı hı. Sadece reklam demeyelim mizah dünyasının onun bunun içi boşaltılmış vaziyette. Ve yalancı iktidarların elinde diye. Evet, paranın satın evet. alamayacağı diğer her şey için yani. Evet. Öyle de. Tabii yani doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani ez cümle o İstanbul hayaleti müzenin bu bölümün yani durduğu yer e, Poliiktos Manastırı'nın <gülüyor> olduğuna ayrılmış bir yer. E, orada da güzel bir şiir o yazı aslında. Ee, ama o şiirden hiçbir alıntı yok benim metinlerimde bu sefer. <gülüyor> İlginç iki İki şairden alıntı yaptım ama ondan yok. Diğeri de Bizantiyonlu Moïro evet, malumunuz. Almak evet. gerekir yine de. Moïro bu e, safada mı dahil oldu bu arada? Yok, ee, yok. En başından. E, o çok daha öncesinden dahildi konuya. Evet çok güzeldir çünkü bir şey çözemiyoruz onun çok fazla şiirini bilmiyoruz. Ee, Kıta Yunanistan'ın derlenmiş e, yani bin, milattan önce 300'de yaşamış Muiro İstanbul'da. Elinizdeki belgelerden öyle anlıyoruz ama yani Milat 1 yıl birinci yüzyıl diyelim hani aşağı yukarı. o zamanlarda bir... ...Kıtay Yunanistan'da hazırlanmış bir gül deste var. Hani bir şiir antolojisi. Ondan sonra... ...orada yakalıyoruz. Öyle mi? Hı. Evet. Yani. Bizantiyonlu yani, ilk kadın şair. Evet, hay, i̇lk adını bildiğimiz... ...ilk şair <gülüyor> tesadüfte kadın. <gülüyor> yani, kadın. Doğru, tesadüfte <gülüyor> kadın. Yani <gülüyor> karşımıza da kadın... Da ...çıktı. Ben şeyi sevmiyorum... ...çünkü hemen... ...kadın şair, kadın ressam. Hiç... ...erkek şair demiyoruz. Evet. Yani erkek ressam diye de duymuyoruz da kadın olunca abuk olduğu için mi böyle altını çizmek gerekiyor? Zaten özel olarak ayrımcılık şişti, yapmış oluyoruz. O evet. yapıyoruz. Onun için sevmiyorum onu. O da bir şair. E öyle bir teşebbüs olmuştu güncel sanatta erkek sanatçı yok mu sorusu orada. <gülüyor> çok cidden çok <gülüyor> güzel. Ben de onun için kadın sergilerinde hep böyle şey yaparım. Hani bir olur ya <gülüyor> Marta'ya gelince öyle bir coşulur <gülüyor> Ondan sonra niye erkek bir Birinde erkek sanatçılar sergisi yapın <gülüyor> <gülüyor> diye. Evet. Neyse yani bu da bir bakış neyse bu konumuz dışı şu anda. Şüphesiz evet. Handan'ın şey aslında konuşsak bir de anlatsak daha doğrusu ufak bir tasvire girsek bilmeyen dinleyicilerimiz İşin için. Tasvirinden evet. bu tasvirinden bahsediyoruz. Şimdi Moyru'nun sesiyle İstanbul'la karşılaşıyorsunuz. Hı -hı. Şairler bir araya geliyor Hı -hı. ve bir bellek dökülüyor aslında Hı -hı. önümüze. Ve bu bir giysi de somutlaşıyor. Az evvel gayet iyi. Ayrıntısıyla koordinatlarını verdiğimiz yerde şu anda Arkeoloji Müzesi'nde 31 Aralık kadar da gidip hı hı. deneyimlenebilir bu arada yani bu sergileme. Bu arada uzadı. Uz uzadı, uzadı mı söyleyeyim? <gülüyor> Çok güzel. Ocak kadar devam edecek. Evet ve üzerinde e, kanıtlar var değil mi? Hı, yanlış, evet, evet Yanlış anlamıyorum yani. Onlar nasıl bir yere getirdi? Bir de tabii burada dikme ayrıntısı var ve bu Hı. da imece bir şekilde yapılmış. <gülüyor> evet. Yani altın ipliklerle. Mart'a evet. da uygun bir şekilde aslında bana göre az evvel işaret ettiğiniz. Mart'a da. Kediler üstünden mi? Hayır. E, <gülüyor> e, <gülüyor> <kadının üstüldü>. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ona gelmediği şey vermem diye eminim. Şey aslında yani, yine de e, üretim e, aşamasında e, belki Ben dikişten anlamam. <gülüyor> Hemen ona gireyim. Çok yani, da kullanıyorsunuz harbuki. Evet evet kullanıyorum benim kullandığım dikişleri görüyorsun. Çapraz çupraz şeyler <gülüyor> tabii ki. Aslında o niye çapraz çupraz şeyler kullanıyor diye. Yani hep de altın iplikle dikiyorum aslında. Çok besbelli. Yani onu da söyleyeyim. Hadi yeri gelmişken seneler çok sene önceydi İstanbul Film Festivali'ne Parajanov gelmişti. Hı -hı. Ee, bir akşam işte yemekler yendi. Sohbetler edildi. Belli dönemlerden, yani dönem falan bahsedildi. Hapisteyken bir sağlık sorunu yaşadı yaşadığını ve sonra işte apar topar ameliyata alındığını sonra da sonra bizden bir kazağını kaldırdı ve şuradan şuraya bir ameliyat dikişi gösterdi. Yani benim altın ipliği kullanma şeyim vardır yani böyle şöyle de şöyle hani zıplar böyle tel böyle Hı -hı. Hani tel bile daha düzgün bir dikiştir. hani Hı -hı. Böyle böyle böyle böyle bir şey. Çok çarpıcıydı yani. Bir insan bedeninin hani özensizce böyle Hı -hı. dikilmesi savaş, savaş alanı başka bir şeydir. Kim bilir neler oluyordur. Hı -hı. Hani Revirlerde bilmem nelerde işte bomba patlamış bir şey olmuştur anında bir şey evet. dikmek gerekir bilmiyorum böyle deneyimlemedim ama hani bir insan olarak yola çıkıp düşünüyorum en tamam. falan hani öyle hiçbir zaman böyle bir şey deneyimlemedim kimsenin deneyimlemesini de istemem. Neyse, neyse, söyleneceğim şey herhalde herkes tarafından anlaşılmıştır. Onun için devamına girmeli anlamda bulmuyorum. Ee, o yüzden bu meseleleri anlatırken evet. bu çaprazlama dikişi kullanırım. Altını da niye altın diye kullanır diyesin diye hep merakla sorarlar. Çünkü çok gösterişli bir şeydir. Hı -hı. Ben altın kullanmam ama e, altın bizim bizim şu anda yani içinde bulunduğumuz evrende de yeryüzünde de e, iletişimi en güçlü sağlayan en yüksek iletkendir. Hı hı. Yani tek nedeni budur ve oksitlenmez. Hı hı. saf bir elementtir. Oksitlenmez. Onun için altın kullanıyorum. Yani onun bir hikayesi tamamen oradan geliyor. doğrudan evet. aslında. Evet yani direkt kendi amacı üstünden, kendi nesi, naturasından doğası, gelen mı? doğası doğru. onu getiriyor. Onun için ön, o altını kullanıyorum. <gülüyor> evet ben dikiş dikmeyi bilmiyorum doğru. Kafama göre de dikerim ama e, ablam bu konuda çok yardımcı oldu bana. Hı hı. E, çünkü ee, onlar okullu yani <gülüyor> her ne kadar felsefe de okumuş olsa sonrasında meraklarıyla e, dikişler Hı -hı. bilmem neler biraz da rehabilitasyon olsun diye. E, filan hani ailedeki bazı vefatlardan sonra kendini hani şöyle bir toparlama <gülüyor> ya, için e, Anadolu yakasında Fener yolunda bir okula gitmişti. Ve orada hala dostluğunu devam ettirdi. Ve benim de katalogda her birine tek tek ismen teşekkür ettiğim Hı -hı. E, arkadaşları oldu. Tabii ki erkek okulu değildi. Onun için <gülüyor> bunların hepsi e, kadınlardı. Hı -hı. Ve gerçekten biz beş ben dahil beş kadın. Oturduk ve Moyuro'nun yani İstanbul'un ruh hayaletinin hı hı. E, elbisesini gerçekten hakikaten bir masanın başında oturup diktik. Hı hı. E, ve o gördüğünüz meraklı sordunuz o parçalar evet. o, o, onlar işin en eğlenceli tarafı. Çünkü e, şey gibi duruyor hani müze kalıntısı hı hı. gibi falan hı hı. duruyor ama o benim anneannemin tuz çanağı da var orada. Ondan sonra şu... Kırık sağa sonra... bunun için mi kırdınız? Yok yok çatlaktı zaten yani. Anneannem ta 87'de 90 küsur yaşında öldü. <gülüyor> Düşün. <gülüyor> yani keşke sağlam olsaydı. Zaten epey bir kırıktı. Ben anneannemin hatırası olarak onu saklardım. Ama kollardaki <gülüyor> çok daha güzel. O nihayetinde benim aşağı lise yıllarımda. <gülüyor> e, hala yalnız ben gördüm İstanbul'da da varmış bir yerde ama ben ona rastlamadım. Ama Kayseri'yi falan o bölgede hala var. Yoğurt çanakları var. Hmm. Yarı toprak, yarısı yeşil sırlı. Hmm. Bazen kahverengi, bazense hmm. ama çoğu yeşil sırlı. Şimdi kahverengi, yeşil ve sarı bu coğrafyanın tartışmasız toprak sırları. Beşinlikle. Onun için geçmişteki bütün hmm. serami sırlı seramik yapan her süreç geçmişten bugüne bugünden olmak üzere bunları kullanıyor <gülüyor> yani biz bugün Çanakkale çevresine git gene yaparlar bunlar yani karşılaşırsın müzedik bir şeyden bahsetmiyorsunuz müzedik bir şeyden bahsetmiyorum böyle olmakla birlikte etütlük denilen Hı. ama kaynağını bilmediğimiz birkaç çok küçük bir iki parçada var var olduğunu ben de öğrendim. Bunun içinde. Çünkü çoğunlukla bunlar çok geç dönem. Yani Cumhuriyet'in ilk yılları hı hı. falan. O döneme ait çanak çömlek parçaları. Hı hı. İşte böyle. Ama en çok hoşuma giden de çocukluğumun yoğurt çömlekleri. <gülüyor> yani hakikaten onların içinde sağlam olanı da vardı. İçinde çiçek, bir tane kaşık koyuyorduk. Tatlı hı. kaşıkları koyuyorduk mutfakta. Ben onu feda ettim. Artık koyamıyorsunuz. Ama şimdi güzel yaşıyor. <gülüyor> evet, böyle <gülüyor> en azından hepimizin katılabileceği bir şekilde diyelim. Evet aynen yani evet hepimiz katılabiliriz. Yani buna niye katılmıyorum? Çoğaltabiliriz bir de. Eğer yani sizde varsa getirin. birkaç <gülüyor> tane de ondan ekleyelim. Eğer öyle kalmış Çağır ne neden ya da zaman. sizin <gülüyor> çocukluğunuzdan kalanlar. Peki bu işe eşlik eden bir başka iş var aslında. Onu evet. sormak istiyorum. Çeşitli yerlerde hayaletin içinden gelen ve gezmek istediği yerlerde sanırım çekilmiş fotoğrafları eşlik evet. ediyor bir yandan. ...onun yerleştirildiği yerde bir tarafında e, mozaik müzesinden parçalar var... ...bir diğer tarafında da bir camiden e, dış cephesinden parçalar var. Hı -hı. Ben hep onların yerleştirdiği yerlere dikkat ettim. Bunun da bir anlamı olduğunu Hı -hı. tahmin Hı -hı. ederek. Evet ama işte tavus kuşu efektinde. Evet oradan Yok <gülüyor> <tutmadım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tavus kuşu çok denk düştü. Demin galiba Hı -hı. tek cevapsız yer o kaldı. Hayır <gülüyor> e, cevapsız. E, aslında o şey... E, Giysinin rengini gerçekten hayal ettim. Tuzkut çok sevdiğim hı hı. Bir, bir şey yani e, renkleri olağanüstü. Falan. E, mor çok birebir bir hikaye olacaktı biliyordum. Hı hı. Onu ışığa sakladım moru. Ama giysi de e, hani renk oyunu yapan bir şey seçtim. Hı hı. E, belli bir ışık geldiğinde moru görüyorsunuz elbisede ama onun dışında hani dillendirdiğim gibi tavus kuşunun o, tüylerinin ucundaki renk gibi oldu. Ee, ve şeyde tesadüf oldu. Yani orada bir tavus tüyünün olması, hmm. kolektos <gülüyor> manastırından gelen bir parçada o tamamen tesadüf. <gülüyor> yani şan, şanslı. Hiçbir şey tesadüf değildir. <gülüyor> o buldu yerini ya. Galiba evet. <gülüyor> yerini buldu. <gülüyor> yerini buldu. Kendi buldu. <gülüyor> Eteki tarafa gelince... E, ee, bir arkeoloji müzesinde ya da yani bizim şey konuşmamız başlamadan önce sohbetlenirken Hı -hı. Şole'deki tarih müzesinin sergiden Hı -hı. bahsediyordum. Ee, biliyorsunuz ben galerilerle çalışmam. Galeri mekanlarında Hı -hı. çalışmam. Ee, hep kurumlarla çalışırım. Üniversiteler, sivil toplum kurumları, müzeler, Hı -hı. üniversiteler aklınıza ne gelirse yani işte bu türden yapılarla çalışıyorum. Şimdi bunu niye söyledim? Evveli dediğiniz zaman mekanlar belirleyici oluyor. İş, hı hı, e, benim işlerimde de mekan seçtiğim mekan benim işimin yarısı olur. Yani hı hı. E, birbirleriyle örtüşürler, birbirlerini tamamlarlar. Evet. E, o, hele hele bu tür arkeolojik, a, e, arkeoloji müzelerinde, tarih müzelerinde yaptığım sergiler e, e, sizi. Biraz e, zorlar demeyeyim o başka bir şey çünkü o sizin seçiminiz zorlamaz da onun kendi kuralları vardır. Hı -hı. Yani siz istediğiniz her yere her şeyi koyamazsınız. Birçok manada koyamazsınız bir fiziki nedenlerle koyamazsınız ikincisi yasalarla ilgili bir şeydir bu. Ne tür yasalar diyeceksiniz güvenlik yasaları yani işte sigorta yasaları. Evet. <gülüyor> Efendim işte yangın bilmem ne yasaları. Hani böyle gerçekten somut nedenler vardır ve haklı nedenlerdir. Ya oraya bir iş koyamazsınız. <gülüyor> ya da orada kablo kutusu vardır. Hani mümkün değildir kapatamazsınız evet. orayı yani. Acil çıkış kapısıdır. Yapamazsınız hani engelli rampası vardır hı. koyamazsınız. Hı hı. Yani hani bunun gibi bunun gibi şeyler. Ama bir de onun ötesinde orada duran orijinal işler var. Hı hı. İşte onlarla da uygun yani. de evet. karşılıklı konuşmanız lazım. Ne onun üstüne çıkmak mümkün. Mümkün de olabilir siz. Be diye her tarafı doldurursunuz onu hani falan gibi. Yani ben şey diye tarif ederim. Hani bir elin bir hani bir eldiveni en güzel uyuması gibidir o. Hani öyle bir uyum sağlanırsa, <gülüyor> e, hani <gülüyor> o güzel doğru otur diye düşünürüm ben. Bu mekanda yani Çağlar Boyu İstanbul bölümünde e, müzenin hemen hemen en eğiticiye nedir, bölümüdür orası. Hı -hı. Çünkü size yani şey konur ve geniş çaplı da bilgi panoları evet. vardır. Ee, yani kendine çok çok teşekkür ederim. Benim bu büyük dairenin olduğu yerde de kapsamlı bir pano vardı. Ee, Kariye, e, Korak Kilisesi, Kariye Hı -hı. Müzesi, Cami'si ne derseniz onu anlatan. Hı -hı. Gördüğünüz parçalarda. Oradan kalan orijinal cam parçalarıydı. Hı -hı. Yani vitray parçalarıydı. Hı -hı. O büyük panoyu kaldırdılar sağ olsunlar. Pan yani Hı -hı. o bilgi panosu geçici olarak başka bir tarafta şu an duruyor. Hı -hı. Böylelikle işte hani İslam'ın hayaletinin arkasında bu hatıra fotoğraflarını 3 metre çaplı bir altın varak daire üstünde Hı -hı. sergileyebildim. Hatıra evet. fotoğraflarını, dediğiniz gibi bir tarafta da diğer üç e, üç ayrı manastırdan gelen parçalar var sanırım da. Hı -hı. Ama onlar zaten hepsiyle bir ilişkisi var. Mutlaka. Yani işte İstanbul'da yarım kalan ayak. Şimdi oradaki bilmem ne... <gülüyor> Hakikaten... Yani o da Mısır'dan İstanbul... gelmiş burada değil mi? Mısır <gülüyor> o, da, o, ya o da tartışmalı. Çok <gülüyor> net değil. Çünkü bir e, ihtimal ki şeyi... E, yani... Bugün bile çok kolay değildir aslında... iyi bir sütun yapmak mermerden. <gülüyor> yani kaldı ki... Hani o zaman da meşakkatli bir şey... Sütun yapmak. <gülüyor> o nedenle hani bir... E, bir bir medeniyet diyelim. bir öncekinin e, hani malzemesini kullanmayı e, ister istemez sevmiş. Yani <gülüyor> şartlarda onu getirmiş. <gülüyor> Belki de çok onlar büyük sütunların üstünde durmuş iki pre çifte prensler. Evet, evet. Belki de bir somaki mermerden ya da bir porfirden porfirdir onlar ya da bir porfirden oyulmuştu. <gülüyor> yani her şey mümkün. Evet. Elimizde çok fazla hani bu çok derin bir çalışma kaynakça hı hı. Yani en azından benim önümde yok. Yani öyle diyeyim ben. Henüz bir bölge olarak duruyor. Evet. Açık alan. Evet. Açık, açık, açık, açık radyodayız, açık alan. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Sohbetin gidince çok yer var ee, ama sonra geldik de zamanın aslında. Nasıl yapalım Eser? Güzel bir virgül koyalım o zaman. Belki sonra yine... Sizi aile başka bir uygun vaktinizden diyelim. Yine de çok merak Unutla. ediyorum. Şimdi olduğu yerin içinde bile diğer öğelerle iletişimden uzun uzu ya bir sürü hat çıktı aslında. Hı -hı. Öyle gibi geliyor ki hakikaten sanki burası içinmiş gibi bu yerleştirme. Finali denilebilir mi bu işin? Yok. Yok. Hiç final, final lafını pek sevmiyordum. Çok sevindim, o laf ettiğim için o zaman. <gülüyor> fin, fin ne final yani? Yok öyle bir şey yani final. Neyse, o futbolda final oluyor. <gülüyor> yerini, yerini, yerini bulmuş derler yok, yani. Yok yok yok, onun yeri, onun yeri diye bir şey. Yani şu an doğru yerde sergileniyor, haçtan teşekkür ederim. Yerini <gülüyor> bulmuş lafı sizi, de öyle gelmiş olması beni de mutlu etti doğrusu. Ee, ama e, buradan devam ediyor her coğrafyada devam bulacağı ediyor. bir yer vardır evet Kendine kesinlikle belki. var yani hiç, o devam ediyor bundan sonra yolu uzun başka bir sürü yerde ruhumu aradığını ilan etmeye devam edecek kendisi ta ki bulana kadar inadı inat diyor yani <gülüyor> <gülüyor> ama haksız mı yani i̇şte bundan sonra iyi bir virgül gelir bende <gülüyor> Bak bir Siz sonraki notasında yani. rotasında pardon virgülü oraya kaydıralım biz de. Evet kaydı. <gülüyor> tamam Şahane. Öyle İstanbul tamam ne saatlerle değil yani dinalle eminim hepimiz konuşuruz yani. Kesinlikle. Konuşuruz. Evet. Uzatadı demiştiniz. Son bir hatırlatalım hı -hı. mı tarihini? Evet. Ocak sonuna Ocak sonuna kadar, ocak sonuna kadar. Evet, ocak hem ocak de. Ocak sonuna kadar. Çok güzel evet. kendime gömül kaldım. Hı hı. Handan çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ederim.